Hepinize iyi akşamlar sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Açık Derginin Spor Kişisi Efektif Pasa hoş geldiniz. Ben Volkan Hır. Bu haftaki programda sizlere spor gündemini tek başına aktarmaya çalışacağım. Saatler tam 19.30'u gösteriyor ve bu hafta da sizlerle birlikteyiz. Bu hafta spor gündemini ilgilendiren, meşgul eden olaylardan bir tanesi Muhammed Ali'nin vefatıydı ve Açık Dergi içinde de zaten e, Ömer Madra'nın sesinden Dave Zayra'nın yazmış olduğu e, makalenin çevirisini az evvel dinledik. E, ayrıca ilk senlerde çok güzel bir Cassius Clay şarkısıyla e, Açık Dergi'yi bugün açtılar. E, Açık Radyo olarak da e, spor dünyasının bu önemli kay kaybını e, birçok farklı biçimlerde, programlarda, dakikalarda, saatlerde anıyoruz. E, Muhammed Ali'nin... E, Hakkında yazılmış, dev Iron'in imzasıyla yazınlanmış e, makaleyi ben de bugün dinlerken birkaç not aldım hatırlatmak için sizlere. E, dev Iron program e, makalesinde e, içinde bulunduğu dönemde biçimlendi diyordum Muhammed Ali için. Ama o da içinde bulunduğu dönemi biçimlendirdi diye de ekliyordu devamında. Tabii ki ben hiçbir e, maçını canlı izleyebilmiş nesilden biri değilim ama ona karşın benin içinde onu efsane mertebesinde koyan olaylardan bir tanesi yani olayların başında onun kazandığı galibiyetler değil ürkçülük ve savaş karşıtı attığı naralardı ayrıca John Carlos ve Tommy Smith'in olimpiyat madalyası için yani iki önemli sporcunun başka bir olimpiyat şampiyonuna madalyasının geri verilmesi için yaptığı açıklamalarla da onu başka bir biçimde hatırlıyoruz ayrıca Büyük siyasi liderlerden bir tanesi Nelson Mandela'nın da Dave Zayra'nın da makalesinde belirttiği gibi Robin Adası'nda tutsakken Muhammed Ali'nin söyledikleriyle kendini özgür hissettirmesiydi. Ee, yani Muhammed Ali sadece iyi bir sporcu değildi, iyi de bir insandı. Ee, o yüzden de dünya sporuna ve dünyanın e, politik gidişatına e, önemli mesajlar ve katkılarda bulundu. Ee, yani Zaten iyi bir e, insan olmadan iyi bir sporcu olunamaz cümlesinin de e, eş anlamlısı olarak Muhammed Ali'nin ismini kullanabiliriz sanırım diyorum. Ve ben de bu cümlelerle, bu sözlerle Muhammed Ali'nin e, Muhammed Ali'yi saygıyla anıyorum. Program arkadaşım Utku Göker Küçük adına da. E, Muhammed Ali'den e, atlayarak geçiyoruz tenise. Teniste e, Djokovic Roland-Goros'unu, ilk defa Roland-Goros'unu kazandı ve dünya numarasında, dünya sıralamasında bir numaraya, tekrar, bir numarada kalmaya devam etti böylece. Kadınlarda da Serena bir numara olarak devam ediyor. Ancak Roland-Goros'un kazananı Venezuela asıllı İspanyol tenisçi. Kadınlarda galibinde Muguruza oldu. O da ilk Fransa açık şampiyonluğunu almış oldu. Bu süre içinde Çağlı Büyük akçayda da mücadele etmişti ve o da yeni açıklanan sıralama sonrası kendi rekorunu kırarak 77 numaraya kadar yükseldi ve Marcel Ilhan da 180. sıraya yükseldi. Erkeklerde son olarak da katılmış olduğu Moscow Challenge'da ilk turda elendi. Tenis dünyasından kısaca haberleri böyle aktaralım ve esas ana gündemimiz olan bir sürede gündemimizi meşgul edecek olan Copa Amerika ve Avrupa Şampiyonasına geçelim. Kopa Amerika'dan başlayalım. Zira Kopa Amerika geçtiğimiz cuma gecesini cumartesiye bağlayan saatlerde başlamış oldu. Ee, ve e, o yüzden de başlamış bir turnuvadan e, devam edeceğiz şimdiki dakikalarda. Kopa Amerika'da e, açılış maçını Amerika Birleşik Devletleri yapmıştı. Ki ev sahibi de Amerika Birleşik Devletleri. E, Kolombiya ile oynadığı maçta e, mağlup oldu 2-0 ve e, bayağı da eleştirildi. Devamında Kosta Rica ile Paraguay karşılaştı. O maç 0-0 sona erdi. Sonraki e, gece oynanan maçlarda Haiti Peru'da 1-0 yenilirken Brezilya'da Ekvador'la 0-0 berabere kaldı. E, maçlar 0-0 devam edecek mi diye endişelenirken e, bugün sabaha karşı diyebiliriz. Dün geceyi bugüne bağlayan saatlerde Jamaika Venezuela ile karşılaştı ve yine korkuyu hissettirdiler açıkçası. 1-0 tamamlandı o maçta Venezuela'nın galibiyetiyle. Sonrasındaki maçta Meksika ve Uruguay arasında oynandı. Meksika Uruguay'ı 3-1 yenerek bu 0-0'lık zinciri kırdı. Bu maç e, hikayesiyle de aslında güne damga vurdu ve birkaç güne de damga vuracağı benziyor. Meksika Uruguay Maçının hemen başında e, ülkelerin ulusal marşları okunurken Meksika'nın marşından sonra Uruguay marşını dinlemek için e, ve maça başlamak için bekliyorduk. Ancak Uruguay e, takımının, milli takımının marşına gelindiğinde duyduğumuz marş bambaşka bir marştı. Şili marşını çalmışlardı Amerikalı organizatörler ve... E, bu süre içinde futbolcular da şaşkınlıkla birbirlerine bakık aldılar. Daha sonrasında da sosyal medyada bir hayli gündem oldu. E, hem de e, ben de açıkçası bu şekilde bu olaydan da haberdar olmuş oldum. E, milli maçlar sırasında fazla kulak kabartmıyordum. Yoksa geçen sene gitmiş olduğum Şili'de e, her e, Copa Amerika'nın Şili maçında ee, Şili Marşı'nı ezberlemiştim ancak benim kullanmadı, tam çalınamadı. Daha sonrasında e, muhabirlerin Twitter'larda paylaşmasıyla bu olayın e, bir skandalın yaşandığını fark ettik. Daha sonrasında da tabi bu e, marş başladıktan sonra YouTube'a e, internete e, videolar çekildiğini gördüm. Ve hakikaten e, büyük bir şaşkınlıkta ben de karşıladım bu olayı. E, Uruguaylılar böyle bir şokla başladı e, mücadeleye açıkçası. Tam Eduardo Galeano'luk Uruguaylı yazarın seveceği hikayelerden bir tanesiyle başladı ve e, zaten maçın başında da bu moral bozukluğuyla belki de kendi kalelerine bir gol atarak kendilerini mağlup duruma düşürdüler. Sonrasında e, Godin cevap verdi. Bir bir getirdi maçı ama Meksika son 5 dakikada ipi çekti. Uruguay'ı 3-1 mağlup etmiş oldu. Bu akşamki Grup maçlarına geçelim hızlıca D grubunda oynanacak iki maç var ve bu iki maçın ardından da tüm gruplardaki ilk maçlar sonlanmış olacak. Geçen zenenin revanşı niteliğinde bir maç var bu akşam. Geçen zene Arjantin Şili'nin ev sahipliğindeki turnuvada finale çıkmıştı. Şili'nin rakibi olmuştu. 90 dakika 0-0 tamamlanmıştı ama Şili penaltılarda... Alexis Sanchez'in attığı son penaltının ardından kupayı kazanmıştı kendi evinde ve tarihinde de ilk kez kupayı kazanmış oluyordu böylece. İşte bu gece o maçın rövanşı niteliğinde bir maçta karşıya, karşı karşıya gelecekler. Panama ve Bolivya'da grubun diğer iki oyuncusu Türkiye saatiyle maçlar bir hayli geç oynanıyor. Artık maçlar Türkiye'de izlenmeye başlanabildiğinde tarihler 7 Haziran'ı saatler gece 2'yi gösterecek Panama Bolivya maçı sırasında. Daha sonra da Arjantin mücadelesi de 5'te sabaha karşı 5'te başlıyor olacak Arjantinle Şili karşılaşacak. E, meraklısına detay şöyle verelim Messi kadroda ama sakat o yüzden bu akşamki maçta oynayamayacak. Ayrıca e, bu akşamda e, şöyle bir... Beklentiyle Arjantin Şili maçını izlemek için ekranlara geçiyor olacağım. Acaba bu sefer de dünkü Uruguay Milli Marşı'nı karıştırdıkları gibi Uruguay Marşı yerine Şili Marşı çalmışlardı evet gece. Belki de bu gece Şili Marşı yerine Uruguay Marşı'nı mı çalacaklar diye bir merakla bekleyeceğim açılış seremonisini. Bakalım bu sefer doğru marşları duyabilecek miyiz bu akşamki maçlar sırasında? Ben de turnuvayı ayrı bir hesaptan takip ediyorum. Onu da sizlerle paylaşayım eğer varsa meraklısı gece gündüz şu oyuncu şu hoca vesaire gibi konularda haber almak isteyenlere Kopa America TR adresinden Twitter'dan takip edebileceklerini söyleyelim. Programın da ortasına gelmişken Copa Amerika'daki gelişmeleri gün be gün. Veriyi takip edebileceğiniz adresi de hatırlattıktan sonra bu akşamki organizasyonda Şili Marşı yerine Uruguay Marşı çalınır mı bilmiyorum ama dün çalınamayan Uruguay Marşı'nı ben bugün Efektif Pasta çalarak tüm Uruguay halkından organizasyon adına özür niteliğinde bu parçayı sizlere çalıyoruz. Molital es la patria o la tumba, con gloria morir. Es la o la tumba, con gloria morir. Es el todo que el alma Su mi meu deste De sacro santo, la gloria temblar tiranos temblar tiranos, Hepinize iyi akşamlar tekrar sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Açık de Efektif pas devam ediyor. Az önce dinlediğimiz parça Uruguay Ulusal Marşı'ydı. Sabemos cumplir sözleriyle bitiyordu. Bu parçayı çalmamızın sebebi de devam eden Copa Amerika'da dün sabaha karşı oynanan maçla Uruguay Milli Marşı'nın yerine Şili Marşı'nın maç sırasında, seremoni sırasında çalınmış olmasıydı. Bu şarkıyı Amerika Birleşik Devletleri'ndeki organizatörleri hatırlatmak üzere ve Uruguay'ın o güzel tatlı canını üzmemek için çalmış olduk. Şöyle bir şeyle de devam edelim. Kısa bilgiyle Copa Amerika'dan bu yıl 100. yaşı sebebiyle parantez içi bir Copa Amerika yapılmakta. Normalde 2019'da Brezilya'daki sırayla devam edecekti. Ancak 1916'da ilk başlayan Copa Amerika'nın 100. yıla sebebiyle Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk defa da 16 takımla turnuva organize ediliyor. Son şampiyon Şili idi. Bu sene de e, kim olacak? E, i̇lginç bir turnuva olacağı benziyor. Bu turnuvanın Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılması ile ilgili Brezilyalı efsane futbolcu Tosta şöyle demişti. Bu turnuva e, gerçek bir Copa Amerika gibi hiçbir Brezilyalı belki birçok da Güney Amerikalı hissetmiyor. Gerçek kupa Amerika bir sene önceki, geçen sene Şili'deki kupaydı. Bu seneki kupa sanki sadece Amerika Birleşik Devletleri için Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılıyor gibi hissediyoruz demişti. E, bu konudaki görüşlerini de almak için e, Venezuela'da e, gazetecilik yapan e, William Martinez arkadaşıma ilettiğimde e, sözleri kendisi e, Güney Amerika ve e, Kuzey ve Orta Amerika futbol federasyonlarının yani CONMEBOL ve CONCACAF'ın FIFA sürecinde FIFA'nın soruşturulması, yolsuzluk soruşturulması sürecinde içinde bulunduğu durumdan kendini temize çıkarmak için ürettiği bir organizasyon olarak gördüğünü söyledi. Aynı tostağının görüşlerini de paylaştığını iletti. Bu olayların bu bakış açılarının gölgesinde devam ediyor. Kupa Amerika 26 Temmuz 2016'da, e pardon 26 Haziran 2016'da e, muhtemelen de 27 Haziran'ı bağlayan gece final mücadelesiyle Kupa Amerika sona erecek ve bu Cuma akşamı da bizim içinde bulunduğumuz kıtanın turnuvası başlıyor Avrupa Şampiyonası Fransa'da ev sahipliği Fransa'nın ev sahipliğinde. Başlayacak e, Bu turnuvada ilk defa 24 takımla yapılıyor. Copa Amerika'daki takım sayısının artmış olması gibi e, Avrupa Şampiyonası'nda da takım sayısı 16'dan 24'e çıkmış oldu. Bu seneki organizasyonda bu sebeple de 6 tane grup yer alacak turnuvada ve 6 grubun e, ilk grubu A grubunda Fransa Romanya ile bu cuma gecesi Türkiye saatiyle. 22'de yapacağı maçla turnuvanın açılışını yapacak. Ee, ve devamında da e, 21 ya da 22 Haziran'da yanılmıyorsam son maç günü, grup maçı günü aynen 22 Haziran'da e, oynanacak. Son oynanacak diyebiliriz. F grubu maçlarına kadar her gün birer ikişer maç oynanacak. E, Avrupa Şampiyonası'nda A grubundaki diğer takımlar da Arnavutluk'la İsviçre Arnavutluk tarihinde ilk defa katılıyor bu turnuvaya. B grubunda İngiltere, Rusya, Galler ve Slovakya yer alacak. İngiltere ile Galler'in mücadelesi tam bir ada derbisi olarak herhalde Avrupa Şampiyonası tar tarihinde de geçecek. C grubunda Almanya, Ukrayna, Polonya ve Kuzey İrlanda var. Kuzey İrlanda da e, bu turnuvaya kendi tarihinde ilk defa katılan... ...bir başka takım olarak Avrupa Şampiyonası'nda karşımıza çıkıyor. Ee, devam ediyoruz diğer gruplarla da hemen sizlere aktarayım. Ee, e grubunda Belçika, İtalya, İrlanda Cumhuriyeti ve İsveç yer alıyor. Bu grupta Euro 2000'de Türkiye'nin katıldığı ikinci Avrupa Şampiyonası'nda içinde bulunduğu grup takımın e, içinde bulunduğu grubun takımlarını balandırıyor. İrlanda Cumhuriyeti'ni oradan çıkardığımızda e, Euro 2000'deki grubu tekrar izliyor olacağız. F grubunda e, Portekiz, İzlanda Avusturya ve Macaristan eşleşti. Uzun zamandır Macaristan'ı böylesine büyük turnuvalarda göremiyorduk. O 50'lerden sonra e, çöküşe geçen Macar futbolunun ne halde olduğunu belki bu turnuva bize gösterecek, nedenli kalkınabildiğini gösterebilecek bir turnuva. D grubunu bilerek atladım sonra bıraktım. İspanya, Çek Cumhuriyeti ve Hırvatistan var bu grupta ve rakipleri de Türkiye olacak. Türkiye'nin maçlarının hemen saatlerini söyleyelim. Bu pazar oynanacak Türkiye. Hırvatistan maçı Türkiye Hırvatistan'la Türkiye saatiyle saat 4'te İlk maçına çıkacak tam bir e, pazar keyfi e, saatinde e, güzel bir keyifli bir maç izleyeceğimizi ümit ediyoruz. Ve ikinci maçına da Türkiye İspanya karşısında 17 Haziran akşamüstü saat 22'de çıkacak. E, son maçına da Türkiye 21 Haziran e, saat yine 22'de Çek Cumhuriyeti karşısında çıkacak. Türkiye'nin e, şansını da biraz değerlendirmek lazım. Türkiye e, Avrupa şampiyonlarına ta, kent tarihinde dördüncü kez katılıyor olacak. Euro 96'ya gitmişti ilk olarak İngiltere'de yapılan. Orada bir sıfır puanlık e, tabela sonucuyla e, dönüş yaşanmıştı. Euro 2000'e katıldı demiştim az evvel. Euro 2000'de işte İtalya, Belçika ve İsveç'in bulunduğu gruptan son maçta ev sahibi Belçika'yı Hakan Şükür'ün o enfes ve tarihe geçen kaleciye kaleciliği bıraktıran golüyle e, tur, gruptan çıkmıştı. Ve sonrasında Portekiz kabusuyla karşılaştı, karşılaşmıştı ikinci kez. E, Euro 96'da da Portekiz'le aynı gruptaydı Türkiye. Ve bir sonraki e, aşamada Portekiz'le oynanılan maçta Portekiz'e mağlup olunup turnuvaya veda edilmişti. Sonraki turnuvada Euro 2008'de ve Euro 2008'de Türkiye Dünya Kupası'nda 2002'de kazandığı başarıdan sonra en büyük başarısını elde ediyordu. Üçüncü ya da dördüncü oynanmayan eskiden oynanan üçüncülük dördüncülük maçları artık oynanmadığı için üçüncüm ve mü olduğu henüz pek belli olmayan sırayı almıştı Türkiye. Almanya'ya yarı finalde yenilmişti. Finalist Almanya'da İspanya'ya yenilerek ikinci sırayı almıştı. Dünya Kupası'nda da Türkiye zaten biliyorsunuz üçüncülüğü elde etmişti. Bu kısa bilgileri şu yüzden veriyorum. Türkiye milli takımı bu işleri turnuvalarda gerçekleştirebilen bir takım. Topu topu 6-7 maç oynanan turnuvalarda tüm enerjisiyle tüm yetenekleriyle her şeyini sahaya yansıtarak sonuca ulaşabiliyor son dakikaya kadar devam ederek mücadelesine. Tabii ki Hırvatistan, İspanya ve Çek Cumhuriyeti gibi zorlu bir grupta olmak da bir yandan hem dezavantajken bir yandan da bir avantaj olarak gözümüze çarpan şey tabii bu grupta Hırvatistan ve Çek Cumhuriyeti ile çok yakinen zamanlarda mücadele etmiş olmamız farklı ve hoş bir tarihe sahip olmamız ama tabi bu tarihin taze anıları onlarda hoş hatırlanmayan şeyler olarak liste başında yer alıyor işte Hırvatistan'a 120. dakikada atılan gol sonrası takımı turnuvadan etmek penaltı atışları sonrasında Çek Cumhuriyeti'nde yine aynı turnuvada Türkiye'nin son dakikada yani son 15 dakikada yaptığı geri dönüşle gruptan elemesi gibi önemli travmatik, psikolojik üstünlük sağlayacak durumları var. Ee, bunu avantaja çevirip sonuca ulaşabilir Türkiye. Ancak e, dün de Tan söylediği gibi çok da e, ihtiyacımız varmış, var mıymış gibi e, bu maçlar sürecinde o işte milliyetçi damarın kabarıp, kabarmaması durumda söz konusu. Ee, yani oynanan futbol maçı ve futbol maçının dışında fazla bir şeyi hissetmeye, o heyecanı hissetmeye e, yani futbol maçının heyecanını hissetmek dışında başka bir şeyleri fazlasıyla abartıp hissetmeye gerek olmayan bir 90 dakika olacak. Eğlenceli e, keyifli e, 90 dakikalar geçirtir diye ümit ediyorum. Türkiye e, takipçilerine ve programı da böyle sonlandırırken iki Twitter hesabını tekrar hatırlatayım bu hafta iki tane hatırlatacağım bir Twitter nokta taksim efektif nokta adresi e efektif pas programına dair duyuruları ve eski programları bulabileceğiniz Twitter adresi diğeri de programın arasına girmeden önce söylediğim gibi e Twitter.com taksim Copa TR ya da Copa TR Twitter adresi Oradan da gün be gün, an be an Kopa Amerika hakkında duyurları bulabilirsiniz. Ben Volkan'ır Utku Göker küçük adına da bu haftaki programı sonlandırırken hepinize iyi bir akşam diliyoruz. Haftaya görüşene dek kendinize iyi bakın ve hoşça kalın. efektif pas